Bayan Little Boy'u kim öldürdü? Yazan Orstenleigh Gardner, çevirerek radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Semih Sergen, efekt Cankut Ünal, ses alma teknisyeni Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar: Perry Mason Kerim Afşar, Alice Işık Su, Nicolas Alev Sezer, Kathleen Olcay Poyraz. Rex Enis Fosforoğlu Savcı Savaş Başar Yargıç Erol Kardeseci Komiser Baykal Saran Bayan Little Wu Macide Tanır Noter Nurtekin Odabaşı Bayan Streaker Melek Tartan Mübaşir Fikret Ergin Kapıcı Orhan Aral Elmalı pasta güzel olmuş değil mi yavrucuğum? Şu örgümü bitirince bir dilimde ben yiyeyim. Ha, aklımdayken söyleyeyim Geçen gün sana açıkladığım o sırrı sakın kimseye söyleme Çocukların bilmesini istemiyorum Aslına bakarsan benim o kadar param olabileceği akıllarından bile geçmez Eninde sonunda bir pansiyoncu kadınım işte ama paranın kimde olduğu Hiç bilinmez yavrucuğum Hiç hiç. E, hayatta hiç kimsem olmadığına göre Bütün paramı kiracılarımdan En sevdiğime bırakmam Uygun olmaz mı? Vasiyetim açılınca Ama şaşırır <gülüyor> Hoş daha kaç yıl yaşayacağım belli değil ya Geçen ay 73'ü doldurdum Ya Ha Bir dilim daha yemez misin şekerim Neden öyle duruyorsun ah. Ah. Tabanca Aman böyle şakalardan pek korkarım rica ederim nereden çıkartın bunu şimdi lütfen ay lütfen gözümünden çek şu tabancayı çek ay bu oyundan hiç hoşlanmıyorum anladın mı o <Gülüyor> Ben Alice İşitmiyor musunuz beni Bayan Lidl bu. Merhaba Alice ah, Merhaba Rex Bayan Lidlbu'yu mu aradım Nikolas'a uğramıştım bulamadım Her zamanki gibi pansiyoncu bayana not bırakmıştır diye umdum Nikolas'ın bugün semineri vardı unuttun mu İyi ama epey geç oldu Bitmiş olması gerekmez mi <Gülüyor> Valla hiç belli olmuyor Sen nasılsın Alice Evlenme hazırlıklarından ne haber <gülüyor> Önce Nikolas'ın sınavlarını vermesi gerek Bekliyoruz Ben de bu arada maaşından arttırabildiğim kadarını saklıyorum e, Paraya ihtiyacımız olacak. Yok canım Nikolas'ın babası çok zengin Üstelik de oğluna karşı hayli cömert Güzel bir hayatın olacak Alice Şöyle modern döşeli büyük bir ev Ev gibi de bir araba. <gülüyor> Bütün bunların benim için bir önemi olduğunu mu sanıyorsun Ben yoksul Ama daha çok sevebileceğim biriyle evlenmeyi tercih ederim Seni biliyorum Alice Ama yanılıyorsun Para sandığından çok daha önemli Para denen aracı gözünde ne kadar büyütüyorsun öyle? Yok, öyle deme Bence her şeyin başı para Hele onsuz bir kadını mutlu etmek imkansız Yok canım Seninle tartıştık bunu Evet hem de defalarca Neyse bu konudaki kararını bana bildirdiğine göre Meseleyi deşmeye gerek yok Göreceksin Alice Nikolas'la mutlu bir hayatın olacak O senin gibi dünya güzeli bir kıza verilmesi gereken her şeyi verebilir Seni çok seviyor Evet onunla galiba biraz da bu yüzden evleniyorum Bana ihtiyacı olduğunu bildiğim için Bak eğer Nicolas pansiyoncu bayana benim için bir not bırakmamışsa birlikte üniversiteye gidip onu alalım mı? Ha? Bir yerde kahve de içeriz hep. Pekala. Yalnız şu kitaplarımı eve bırakayım ha? Boş ver canım. Bayan Little bu ya bırak olmaz mı? <gülüyor> Doğru. O kadar merdiven çıkmayı gözüm yemiyor zaten. Hem de bir sorayım bakalım bana mektup var mı? Postacı herkesin mektubunu buraya mı bırakıyor? Hmm, evet. Üst kata çıkmaya <gülüyor> üşendiğinden. Ama merdivenler öyle dik ki adamcağıza hak veriyor insan. Ben deminden beri vuruyorum ama... ...işitmedi galiba. Dur öyleyse. Anahtar olacak bende. Anahtar mı? Niye? Hı, e, yalnız bende değil. Nikola Slakyatlı'nda da var. Bayan Lidl bu evde olmasa da mektuplarımızı alabilmemiz için. Bilmez misin? Bizi çocuğu gibi sever. Zaten bizden başka kimsesi de yok. Bayan Lidl bu. Bayan Lidl bu. Aleyhis. Şuraya bak. Allah'ım... Ne olmuş burada böyle Vurulmuş. Tam kalbinden Ama kim niçin Evde gizli para falan mı vardı acaba ha? Bayan Lidl bu da para ne gezer Alice Ne o? Ne aldın oradan hiç, hiç. Masanın altından bir şey aldığını Bilmiyorum. gör Yok yok sana öyle gelmiş Hadi polise gidelim hemen Avucunu aç Alice Belki anlamıyorsun ama burada hiçbir şeye dokunmamamız gerekir Pekala işte Nikolas'ın kol düğmesi değil mi bu Evet evet Nikolas'ın altın kol düğmesi Hatta geçen yıl sınıfına geçti diye babası hediye etmişti Rex, Rex yazlarım kimseye söz etme bundan. Nasıl olur Alice polisten bir şey gizleyemeyiz Çıldırdın mı Rex Bu küçücük şey Nikolas'ın başına bela açabilir Polis her şeyden bir anlam çıkarır Meraklanma gerçek nasıl olsa anlaşılır Ama biz şimdi her şeyi polise bildirmekle yükümlüyüz. Oh, o senin en yakın arkadaşın değil mi Nasıl yaparsın bunu Evet gerçek ortaya çıkar ama Bu arada Nikolas'ın geleceği de mahvolur Günlerce gecelerce sorguya çekenler onu Sınavlara giremez Belki de üniversiteyi bırakır Yapma Rex Sırf şu Allah'ın belası kol yüzünden Özür dilerim ama ben görevimi yapacağım Oturun bakalım çocuklar Konuşacaklarımız var sizinle Dün cinayeti haber veren siz ikinizdiniz değil mi? Evet bay komiser İkiniz de Bayan Lidil bunun pansiyoneri misiniz? Hayır efendim Miss Alisey pansiyonellerden Nikolas Kast'ın nişanlısı hmm. Peki Yani topu topu 3 kiracısı vardı yaşlı bayanın öyle mi? Evet efendim Ben e, Nikolas bir de Catlin Bina 3 katlı Fakat tavan yüksekliği çok fazla Eski tip ince uzun bir yapı Bu yapıda evlerinizin dağılış şekli nasıl? Bayan Liddell bunun dairesini gördünüzü. Birinci katta, ikinci kattaki dairede onun bir eşi. Orada miskiatla oturur. Hı. O da ben ve Nikolas gibi üniversite öğrencisi. En üst kattaysa iki küçük daire var. Birinde ben otururum, diğerinde Nikolas. Bayan Liddell bunun sizlerle, yani kiracılar ile olan ilişkisi nasıldı? Çok iyi, çok samimi ilişkilerdi bunlar. Hepimizi çok sever, sanki annemizmiş gibi davranırdı. Zaten bildiğim kadarıyla hayatta hiç kimsesi yoktu. Bu yüzden bize biz bütün bağlanmıştı. Siz de öğrenci misiniz Mize Alice Hay Hayır efendim ben sekreterim Ama Nikolas'la evlendikten sonra Belki işten ayrılırım Dün bayan Liddlewood'un cesedini nasıl bulduğunuzu Anlatır mısınız İşten dönüşte Nikolas'a uğradım Yoktu Belki nerede olduğunu ne zaman geleceğini biliyordur diye Bayan Liddlewood'a gittim Kapıyı çaldım cevap alamadım Tam bu sırada Rex üniversiteden döndü Onda anahtar vardı Kapıyı açıp içeri girdik Hiçbir şeye dokunmadınız değil mi? Hayır efendim Bay komiser Evet hayır, hayır. Sanırım söylememiz gerek Alice Özür dilerim Bakın komiser cesedin az ilerisinde Masanın altına doğru şu kol düğmesini bulduk Verin bakın Evet Bunun kime ait olduğunu bulursak işimiz kolaylaşabilir Sizin bir fikriniz var mı çocuklar? Bu kol düğmesinin kime ait olduğunu biliyoruz efendim. Ne yapıyorsun Rex Arkadaşım Nikola ait Demek sizin nişanlınızın Öyle mi misal <gülüyor> Evet galiba öyle efendim Bu çok iyi bir ipucu sayılır Çünkü o gün bayan Diddlew'nun Bir ziyaretçisi olduğunu Ziyaretçisinin de kim olduğunu gösteriyor İ bize İmkansız Nikola'sı seminleri vardı efendim Catelyn'le beraber bütün gün üniversitede olduklarına eminim Catelyn öyle mi yani şu pansiyoner kız Evet ikisi aynı sınıftaydılar Aynı dersleri alıyorlar Aynı seminerlere katılıyorlardı Biz Nikolas'la da Catelyn'la da görüşeceğiz konserin Miss Catlin geldi. geldi Çok iyi çok iyi hemen olun Buyurun efendim Bay komiser anladığım kadarıyla Bayan Littlewood'un bütün pansiyonerlerini Sorguya çekiyorsunuz Bu sizin göreviniz Benim de sorgudan kaçtığımı sanmayın ama Rica ederim kısa sürsün bu hikaye Aceleniz mi var Bu durumdan hoşlanmıyorum Hatta sorguya çekilmekten nefret ederim Bize yardımcı olmayacak mısınız Sizin için yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum Yanılıyorsunuz Sorularımıza doğru cevaplar vererek Bize çok yardım edeceksiniz Miss Catelyn Catelyn Booker Ha, ünlü sanayici Mr. Booker'ın yakını falan mısınız? Babamdır He, Çok güzel Bakın şu kol düğmesini tanıdınız mı? Bakayım oh, e, Evet arkadaşım Nikolas'ın Biz kendisini bir türlü bulamadık Evet Bayan Littlewood'un öldürülmesinden sonra hiç gözükmedi Gece pansiyona dönmedi Bir daha da onu gören olmadı Ama onu en son siz gördünüz değil mi Miss Catelyn? Yani üniversitede Evet, dün sabah üniversitede beraber. Gördünüz mü bay konser? İşte size bir tanık. Cinayet olduğu sırada Nikolas Kettlin ile okuldaydı, seminerde. Öyle değil mi Ketlin? Oh, cinayetin kaçtı olduğunu bilmiyorum ama Nikolas saat beşe doğru başının dayanılmaz derecede ağrdığını söyleyerek eve döndü. Yani eve dönmek üzere seminerden ayrıldı. Cinayette saat altı sularında işlendi. ...Nikolas'ın beşte okuldan ayrıldığına emin misin? Hayır olamaz Gertlin iyi düşün Gayet iyi biliyorum Saat beş filandı gidip yatacağını söyledi Aa, Hatta belki de bayan Lidlwee'ye uğrayıp... ...onun o meşhur elmalı pastasından yiyeceğini söyledi Gerçekten elmalı pastayı çok güzel yapardı bayan Şu dedin. halde Nikolas okuldan ayrıldıktan sonra oturduğu yere geldi... ...ama kendi dairesine çıkmadı Bayan Lidlwee'yi ziyaret etti Mutfakta masanın üzerinde kocaman bir elmalı pastanın yarısı duruyordu bir kere Alice Nikolas'ın kapısını çalmış ama bir cevap alamamıştı Pansiyoncu bayana da nişanlısının nerede olduğunu sormak için uğramıştı Şu halde evine gidip yatmadı Yaşlı bayanın yanından ayrıldıktan sonra da ortadan kayboldu Aha yani bizim bayan Little Boy'u Nikolas mı öldürdü demek istiyorsunuz? <gülüyor> Bu çok gülünç işte komiser İyi kalpli yaşlı bir bayandı o Nikolas'la da çok iyi geçinirdi Neden onu öldürmek istesin? Bilmiyorum Görünüşte bayan Lidlwy'yu öldürmek için hiç kimsenin bir sebebi yok. Ama biraz araştırınca işin altından kim bilir neler çıkar. Yaşlı bayanın vasiyeti pazartesi günü noter ve avukat huzurunda açılacak. Ben de bulunacağım. Avukat sizlerin de orada bulunmanızın bayan Lidlwy'nun isteği olduğunu söylüyor. Şimdi evlerinize dönebilirsiniz. Ben biraz kalmak istiyorum. Sizinle özel olarak görüşmek için. Hı? Ah, peki reis. sen kal öyleyse. Bayanlar güle güle Evet Rex Nedir söylemek istediğini Az önce görünüşte Bayan Lidlwy'yu öldürmek için Hiç kimsenin bir sebebi olmadığını söylemiştiniz Ama biraz karıştırınca Ortaya birçok umulmadık sebep çıkabileceğinden de söz ettiniz Evet Rex Cinayetlerde daima böyle olur Aklıma bir şey geldi Bilmem ki acaba söylemem doğru mu ben sanki Catelyn'la Nikolas arasında bir şeyler olduğundan kuşkulanmışımdır zaman zaman Belki de bana öyle gelmiştir Ama eminim bayanlıydı bu bir şeyler biliyordu Anlamadım Açık konuş Rex Bakın kimse yaşlı bayanı para için öldürmüş olamaz Ne evinde değerli bir eşyası ne bir mücevheri ne de önemli bir parası vardı Ama avukat aynı fikirde değil Üstelik vasiyetinin tantanalı bir şekilde açılacak olması hı? Değil mi? Sonra o binada ona ait. Bakma eski pis gibi bir şey ama yine de bir yapı. Arsası epey para eder. Her neyse. Evinde hiçbir şey yoktu. Sonra Ketlyn'da, Nicolas'ta zengin aile çocukları. Yani paradan yana hiçbir dertleri yok. Pansiyondaki tek yoksul benim. <gülüyor> Kim bilir. Yaşlı bayanı belki de sen öldürdün. Rica ederim. Ee, ne diyordum? Başından beri Ketlyn'in Nicolas'ta gözü var gibi geldi bana. Onunla beraber olmaya can atardı Hatta yanılmıyorsam aralarında hafif bir gönül macerası da geçmişti Ama bunun Nikolas yönünden hiçbir duygusal yanı olmadığına eminim O gerçekten de ilk kez Alice'e aşık olmuştur Nikolasla Alice nişanlanınca Catelyn çok sinirlenmiş üzülmüştü Kendi gibi bir milyoner kızını bırakıp da Nikolas'ın böyle yoksul bir sekreter kızla nişanlanmasını kolay kolay kabullenemedi Peki bu duygularından size söz açıyor muydu? O, hayır hiçbir zaman Ama ben hepsini sezinliyor anlıyordum Öte yandan Alice olan bütün bağlılığına rağmen Nikolas da hala peşini bırakmayan ve kendini cömertçe sunan Catelyn'dan bütün bütün kopmuş değildi Yani onunla buluşuyor muydu? Gözümle görmedim Ama üçümüzün de devam ettiği üniversite çevresinde ikisinin zaman zaman baş başa görüldüğü şeklinde söylentiler vardı Ben bir keresinde Nikolas'a sordum Öfkeyle yalanladı Alice'in bunları işitmesinden ve onu bırakmasından çok korkuyordu. O halde sevmediği bir kızla ilişkisini neden sürdürüyordu? Kız peşini bırakmıyordu. Hafif davranıyordu. Nikolas da ne de olsa erkek. <gülüyor> Anlarsınız tabii. Evet ama yaşlı bayanın öldürülmesiyle bunun ne gibi bir ilgisi olabilir? Ben birkaç kez bayan Lidlvoe'nun Nikolas'a da Catelyn'a da öğüt verdiğini işittim. Ne gibi? Nikolas bu yaptığım doğru değil diyordu. Alice pırlanta gibi bir kız ya duyarsa diyordu. Nikolas da ona söylemezsiniz değil mi diye soruyordu ısrarla Sonra yaşlı bayanın bu kızın aldatılmasına içim razı olmuyor dediğini işittim Anlıyorum anlıyorum Bayan Ludlow'un bildiklerini Alice'e anlatmasından çekiniyordu demek Buna rağmen Catelyn kolay kolay reddedemiyordu Nikolas aslında çok zayıf tabiatlı bir çocuktur İradesi güçlü değil Bakın Rex ben işin sadece ön soruşturmasını yapıyorum Aslında cinayeti aydınlatmak için başka biri görevlendirildi Los Angeles cinayet masasından bir müfettiş Yarın sabah göreve başlayacak Ben topladığım bilgileri ona vereceğim Şimdi senin mutlaka onunla da görüşüp bildiklerini anlatman gerekiyor Tabi anlatırım Güzel Yarın sabah burada ol Neredeyse Nikolas'a düşman olduğunu sanacağım Ne Neden şekerim Seminleri yarıda bırakıp eve gittiğini komisere söylediğim için Söylememeliydin Polis daha işin başından beri Nikola'yı suçlamak için çalışıyor zaten Sen de onlara yardım etmiş oldun Hah, Ben sadece gerçeğin bulunmasına yardım ediyorum Ne demek istiyorsun? Nişanlına o kadar güvenme hayatım Belki de sandığın kadar masum değildir <gülüyor> Hoşçakal Dişimle randevum var Kathleen dur ne demek istiyorsun? <gülüyor> Sinsi yuvan Bir telefon edeyim Alo Alo Nikolas Alice ne oldu ne haber Tavirlerim doğru çıkmadı henüz tehlike geçmedi Şimdi oraya geliyorum bekle beni Kapıyı üç defa tıklatırım Durum hiç de parlak değil Keşke kaçmasıydı İyi ama senin fikrin de bu Dün telefonda ne dediğini doğru dürüst anlayamadım bile Nikolas polis peşinde acele gizlen Ondan sonra tık telefonu kapadın Çünkü seni tutuklayacaklardı Buna engel olmak için başka çare var mıydı Kaçıp saklanmakla kuşkuları büsbütün üzerime çekmiş oldum İyi ya ne duruyorsun öyleyse hemen git teslim ol O zaman kuşkuları dağılır belki Alice kızma Zaman kazanırız diye böyle düşündüm Birkaç gün bile önemlidir böyle anlarda Kafamızı toplar belki bir çare buluruz dedim Alice Alice seni çok seviyorum Bana yardım edeceksin değil mi Başka ne yaptığımı sanıyorsun Öf, Haklısın aslında sana layık değilim ama ama biliyorsun Alice, zayıf tabiatlı bir insanım ben. Elimde değildi. Oh, neden yaptınsa yaptın, rica ederim ayrıntıya girme, iğrenç olur bu. Ama seni gerçekten seviyorum. Yine de yine de insan şeytana uyabiliyor işte. Doğru olmayan şeyleri yapabiliyor. Ne? Bir cinayet işlemeye sen bu adamı veriyorsun? Cinayet mi? Sen bu basit macerayı bu kadar büyütüyor musun? Oh Alice, sevgilim, seni bu kadar etkilediğini bilmiyordum. Cinayet diyorsun ha? Yani senin benliğinde bana olan duygularını... ...sevgini mi öldürdüm? Neden söz ediyorsun sen kuzum? Bayan Liddlewood'u öldürmekle... ...sana olan sevgimi öldürmek arasında ne ilişki var? Bayan Liddlewood'u öldürmek mi dedin? Elbette. Ne no. Yoksa onu öldürmediğini mi <gülüyor> iddia edeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Aklını kaçırdın sen Bayan Little benim öldürdüğüme mi inanıyorsun yoksa Nasıl Sen yapmadın mı <gülüyor> Benim yapabileceğimi nasıl düşünürsün Alice İyi ama deminden beri şeytana uyup kötü işler yapmaktan Zayıf tabiatlı olduğundan Bazı şeylerin elinde olmadığından Söz etmiyor muydun Evet evet Şey ben neyse Ben başka şey demek istedimdi de Ne demek istedin Hiç canım hiç Sen beni seviyorsun ya bu yeter Ne demek istemiştin bana cevap ver Nikolas sen benden bir şey gizliyorsun Bir ara bunu benim öğrendiğimi sandın ve itiraf ettin Sonra da aslında bir şey bilmediğimi görünce örtbas ediyorsun Uf, Boş ver. İlle de kavga etmek istiyorsan sonraya bırak bunu Evlendikten sonra bol bol ederiz meraklıysan Neyse gel sana bir içki ısmarlayayım Beni ha? kandırıyorsun sözüm ona her şeyi bir yana polis seni cinayet zanlısı olarak arıyor of, Berbat olacak Sınavlara giremem o zaman Adım gazetelere geçerse babam rezil olur Benim bu işle hiçbir ilgilim olmadığımı anlaşılır ama Bize epiy pahalıya mal olduktan sonra Ben de bunun için hemen kaçıp gizlenmeni söylemiştim ya Hey Bana bak Rex'le ben cinayeti haber vermeye karakola gitmiştik Çıkınca kuzenime gitmiş Sana oradan telefon etmiş Evde bulmuştum Ne zaman gelmiştin sen ee, Sen telefon ettiğinde yeni girmiştim eve Ama ben polis peşinde Hemen gizlen dediğim vakit Ne oldu niçin diye sormadım bile Cinayeti biliyor gibiydin Oysa Onu Rex ben bulmuştuk Kadını sen öldürmediysen nasıl bilebilirsin bunu ee, Canım sen bir şey sormaya vakit mi bıraktın seni için gizledin Hiçbir suçu olmayan insan Böyle bir suçun işlendiğini dahi bilmeyen bir insan kaçar mıydı Sonra kol düğmen. Ko, kol düğmen mi? Evet ya. Kol düğmen... Bayan Liddlewood'un mutfağında ne arıyordu? Aha, şu altın kol düğmesi olacak. Ee, döner yeri gevşemişti de... <gülüyor> ...vidası düşmüş olacak. Catelyn'e vermiştim... ...tamire götürmesi için. İhmalkarlığımı bilirsin canım. O da hemen yaptıracağını söyleyerek almıştı. Budala kız. Bayan'ın ziyareti gittiğinde düşürmüş herhalde. Nasıl? Catelyn'deydi ha? Ya ama... <gülüyor> Dakikalardır bekliyoruz Nerede kaldı bu avukat Açılsın şu de bitsin bu iş Hepimizi neden ille de gelmeye mecbur ettiler anlamıyorum Sabırlı ol Kathleen Ben o kadının vasiyetinde neler yazılı olduğunu Hiç ama hiç merak etmiyorum Üstelik de randevuma geç kalıyorum Aa, İşte komiserle avukat geldiler Noterde hazır zaten bay Evet bay komiser Size kötü bir haberim var Polis sizi izledi İzledi mi Neden nereye Nişanlınızla buluştuğunuz şehir dışındaki o küçük evde Nikolas'a yardım etmeye çalıştığınızı tahmin ediyorduk oh. Ama onu gizlemek ya da gizlendiği yeri bilip polisten saklamak suçtur bayan Alice oh. Siz de ceza yersiniz Yani yani onu buldunuz mu komiser? Bulduk ve tutukladık Aman Allah'ım delil yok elinizde Hem o kol düğmesini ketline vermiş tamir ettirsin diye Aa, Sen de inandın mı Alice? Sandığımdan da sapmışsın doğrusu. Yani sana vermeymiş miydi? Ne münasebet? Sizin tartışmanıza hiç gerek yok bayanlar. Artık Nicolas her şeyin açıklanmasını kendi yapacaktır. Kaçışının, düğmesinin, sonra o gün saat 5 ile 6 arası neden ortadan kayboluşunun açıklamasını. Bayanlar baylar, bir dakika lütfen. Bayan Liddelvon'un vasiyetini açıyoruz. Ben, Louis Haidt üç pansiyonerimi de kendi çocuklarımmış gibi sevmişimdir. Üçünün de yaramaz, ele avca sığmaz Kathleen'in, kararsız, güçsüz Nicholas'ın ve dürüst, çalışkan Rex'in mutlulukları, sağlıkları beni her zaman ilgilendirmiştir. Uzun uzun düşündükten sonra Hiç kimsenin etkisinde kalmayarak Ve aklım tamamen başımda olarak bu vasiyetnameyi yazıyorum Üf, Amma da uzattı Sus Kathleen Her türlü kusurlarına rağmen Nikolas'ın da de Hayatta büyük bir yardımcıları var Senginlik İkisi de milyoner çocukları Ama Rex'in hiçbir şeyi yok İçlerinde tek yoksul o İşte ben de bu yüzden Evimi Bankadaki 46 bin dolarımı Rex'e bırakmaya karar verdim Hepsine Mutluluklar dilerim Bereket versin babasının Los Angeles'ın en ünlü avukatını tutacak kadar parası var Permesini. Aslında buna gerek yoktu ya neyse Aleyhinde pek delil yok Saat beşle altı buçuk arasında nerede olduğunu ispatlayabilse mesele kalmayacak Ne o? Beni dinlemiyor musun Alice? Rex Niye söylemedin bana? Neyi? Nicolas'ın Catelyn'le ilişkisi olduğunu Seni üzmek istemedim sen beni daima üzmüşsündür Daima Hem emin değildim Sırf bir takım kuşkularıma dayanarak Sana böyle bir şey söylemeyi doğru bulmadım Zaten kız onun peşinde koşuyordu Ama Nikolas da hayır demiyordu değil mi? Nikolas'ı bilirsin zayıftır <gülüyor> Evet, Kathleen güzeldir Bak Alice, Nikolas yalnız seni seviyordu Bütün korkusu senin onu bırakmandı Her şeyin sonu geldi artık Her şey. O gitsem buradan Uzaklara kaçsam Unutabilsem Alice Alice seni anlıyorum Hiçbir zaman anlamadın sen beni Şimdi içine düştüğün durumu bir düşünsene Bak şu mahkeme faslı bir bitsin Sonra güneşli güzel bir yere gideriz seninle ikimiz Mesela Mesela Hawaii ha? oh. Ne dersin Bunun için ne kadar para ister haberin var ah. <gülüyor> Doğru ya Zenginsin artık Tabi zenginim ve insanın zengin olması harikulade bir şey Alice Dilediğimi yapabilirim artık Yoksulluğun acısını öyle çektim ki Paranın tadını iyice çıkarmaya kararlıyım Ah Rex Aylar önce konuştuğumuzda niçin hayır dedim bana Bugün her şey o kadar değişik olabilirdi ki <Gülüyor> Metaliksiz bir öğrenciden başka bir şey değildim o zaman Oysa zengin ve fiyakalı Nikolas sana evlenme teklif ediyor Dizlerine kapanıyordu Bir kızın isteyebileceği her şeyi verebilecek durumdaydı sana Ama ben seni seviyordum Biliyorsun <Gülüyor> Hriston'daki anneme ve kardeşlerime bakmak zorundaydım Okulu bitirmek, iş bulabilmek Alice, seni böyle bir hayata nasıl sürükleyebilirdim? İleride pişman olmaz mıydım? Bu basit hayat için o devlet kuşunu kaçırdığına yanmaz mıydım? Bilirsin gururluyumdur Keşke bu kadar gururlu olmasıydın Sana bir şey verememek, yetersiz olduğumu hissetmek için için pişman olduğunu sezmek Bunlar bitirirdi beni Alice Gururum yaralanır, kendi kendimden nefret ederdim Bilmezsin sen ama geceler boyu ne düşler kurmuşumdur Zengin olmak Karşına kudretli mevki sahibi biri olarak çıkmak oh. Koca bir pırlanta vermek o güzel parmağın Zahim <gülüyor> Rex sahim <mi> söylüyorsun <gülüyor> Bütün bunları düşünür müydün? Elbette Ama zengin ve önemli biri olmak için vaktim yoktu Çünkü Nikolas sana evlenme teklif ediyordu Her şey bitmişti Ama şimdi durum değişti Alice Zenginim artık görüyorsun Sana güzel şeyler verebilir Dilediğin yerlere götürebilirim Ama Rex Nikolas'ı bu sırada nasıl bırakabilirim Az önce Catelyn'la olan ilişkisi yüzünden Artık her şey bitti diyen sen değil miydin Evet Nikolas'ı hiçbir zaman bağışlamayacağım Doğru ama Ama Amasana Alice Sevmiyor musun beni Sevdiğimi biliyorsun Hep biliyordun Ama ateşi küllendirmek isteyen sendi of. Birdenbire böyle bir paraya konabileceğimi bilemezdim ya Alice İkimizden birini seç Nikolas ya da ben Artık rahatça söyleyebilirim sana bunu Çünkü ben de zenginim Ben de sana Nikolas'ın verebileceği şeyleri veririm Artık şanslarımız eşit Savallı Nikolas O kurtulmadan sana hiçbir söz veremem Nikolas kurtulacak Alice Perimesin onu kurtarır O zaman bizim için hiçbir engel kalmıyor anlıyor musun? Binlerce dolarım var artık, binlerce O kadar çok mu heyecanlandırıyor seni bu? Tabii Düşlerim gerçekleşti, güçlendim Biraz da yeryüzüne in Ve yarınki duruşmada Nikolas'a nasıl yardım edebileceğimizi düşün Evet, ikimiz de çağrıldık Duruşmada tanıklık edeceğiz İfadende dikkatli ol Nikolas'ı güç duruma düşürmekten sakın Birkaç haftaya kadar bütün bu tatsızlıklar biter Sonra da senle ben atlarız bir uçağa Deniz Güneş ve palmiyeler. Verilini Havay evet. Evet. evet. Bayan Luite Littlewood'un katli davasını açıyorum. İddia ve savunma makamları hazır mı? İddia hazır Sayın yargıç. Savunma da. Güzel. Umarım her iki tarafın tanıkları da gelmişlerdir. Buyurun Sayın Savcım. Teşekkür ederim. 7 Mayıs günü şehrimizde bir cinayet işlenmiş ve henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Bayan Littlewood adındaki yaşlı bayan tabancayla kalbinden vurularak öldürülmüştür. Büyük bir ihtimalle tabancanın ucunda susturucu vardı. Çünkü çevrede silah sesini duyan olmamıştı. Bayanın hiç akrabası olmadığı gibi dostları da yok denilebilecek kadar azdı. Sadece ...işlettiği pansiyonda kalan öğrencilerle irtibatı vardı. Otopsi raporu, cinayetin saat altı sularında işlendiğini gösteriyor. Suç aleti olan tabanca, bütün aramalara rağmen henüz bulunamamıştır. Ama cesedin az ilerisinde bir kol düğmesi bulunmuş... ...ve bunun sanık Nicolas Kast'a ait olduğu tespit edilmiştir. Nicolas Kast, o gün saat yediye kadar sürecek olan bir seminerde bulunmasına rağmen... ...saat beşte... ...başının ağrıdığını ileri sürerek oradan ayrılmış... ...sonra da polisler kendisini şehir dışında küçük bir evde yakalıncaya kadar ortada görünmemiştir. Bu mahkeme sonucunda adaletin gerçeği ortaya çıkaracağına inanıyoruz. İlk tanık olarak Rex Baton'u dinlemek istiyorum. Tanık Rex Baton. Bize ne iş yaptığınızı söyler misiniz Mr. Rex Baton? Üniversitede öğrenciyim efendim Siz de maktul kiracılarından mısınız? Ee, evet 7 Mayıs günü bayan Lidlou'yu gördünüz mü? Gördünüzse lütfen bize ayrıntılı olarak bilgi verin O akşam dersten çıkıp pansiyona döndüm Merdivenlerden çıkarken bayanın dairesinin kapısını çalmakta olan Alice H ile karşılaştım. Evet Bendeki anahtarla kapıyı açıp içeri girdik Ve bayanı ölü olarak bulduk Ki bayanın dairesinin anahtarı sizde ne arıyordu? Postacı mektuplarımızı genellikle oraya bırakırdı Bizi arayıp bulamayan arkadaşlarımız da notlarını hep bayana bırakırlardı O da uyuyup kaldığı ya da bir yere gittiği vakit Bunları alabilmemiz için hepimize birer anahtar vermişti Hepinize mi? Evet yani bana, Nikolas'a, bir de Catlin'a Peki cesetten başka dikkatinizi çeken bir şey gördünüz mü? Öldürüldüğü sırada bayan örgü örüyor olmalı ki Evet Şişleri ve örgüsü de yanı başındaydı o sırada Alice'in eğilip yerden bir şey aldığını gördüm Evet Bu Nikolas'ın altın kol düğmesiydi İkimiz de tanımıştık Düğmeyi Kerkle'ne vermiştim ondaydı. Sakin ol Nikolas Seni ben temsil ediyorum Tanı'nın sözünü kesmeyin Söz sırası size de gelecek O vakit konuşursunuz Tanı'a başka sorum yok Ya siz Mr. Mason Teşekkür ederim Rex Peyton. Pansiyondaki tek yoksul öğrenci sizdiniz değil mi? İtiraz ediyorum. Savunmanın bu sorusu davayla hiçbir ilişkisi olmadığı gibi... ...mahkemenin gidişini yolundan sattıracak niteliktedir. Mr. Mason, konu dışına çıkmayınız lütfen. Sayın Yargıç, tanığın cevap vermesine izin veriniz. Bu cinayeti işlemekle kiminle kazanmış olabileceğini ortaya çıkarmak istiyorum. Pekala. Hani. Tanık Mr. Mason'ın sorusunu cevaplasın. Evet, pansiyondaki tek yoksul öğrenci bendim. İdim diyorsunuz. Artık aynı pansiyonda kalmıyor musunuz? Aynı pansiyonda kalmaya devam ediyorum ama... <gülüyor> ...artık yoksul değilim. Nasıl oldu bu iş? Çünkü Bayan Lidl bu bana evini... ...ve 46 bin dolar tutarındaki parasını bıraktı. Yani noterin okuduğu vasiyetname de böyle yazılıydı. Evet ama aynı şeydir sanırım. Bir farkla... ...bayan bir cinayete kurban gittiği için... ...bu parayı pek öyle kolay kolay alamazsınız Rex Bayton. Nasıl? Alamaz mıyım? Bayan normal bir ölümle ölmedi Vasiyetinden yararlanacağını bilen biri onu öldürmüş olabilir Durum aydınlığa kavuşmadan hiçbir şey alamazsınız Ama haksızlık bu Parası olduğunu hiç kimse bilmiyordu ki Tanığa başka sorum yok İddia makamı Kathleen Booker'ın tanık olarak dinlenmesini talep eder Tanık Kathleen Booker Miss Kathleen Booker Yedi Mayıs günü sanıkla beraber miydiniz? Evet efendim Üniversitedeydik Saat kaça kadar? Beşe kadar Ekonomi konusundaki bir seminere katılıyorduk e Saat beşte seminer bitmemiş miydi? Hayır Devam ediyordu ama Nikolas başa ağrıdığı için ayrıldı e Şimdi size özel bir soru soracağım biz Nikolas'la aranızda bir ilişki var mıydı? Hayır İsterseniz bir daha düşünün Sorumu doğru olarak cevaplandırırsanız siz kazanırsınız Tanığın yalan ifade vermesi suçtur İyi ama cinayetle ne gibi bir ilişkisi olabilir bunun Siz sorumu doğru olarak cevaplayın Şey Evet vardı Catlin Evet vardı dedim Onunla buluşuyor ve sevişiyorduk Alice olmasaydı her şey yolunda gidecekti Belki de evlenirdik O kızda ne bulduğunu bir türlü anlayamadım Rica ederim rica ederim bunlara hiç gerek yok Sorularınıza devam etmek istiyor musunuz Bay savcı Evet sayın yargıcım Miss ilişkinizi İlişkinizi başka bilen var mıydı Alice fena halde tutkun olduğu için Nikolas kimsenin bir şey bilmemesini istiyordu Alice'in kulağına giderse Kendisini terk edeceğinden korkuyordu <gülüyor> Sanki bulunmaz nimetti kız Miss Catlin, rica ederim Pekala pekala Ama bayan Liddlewood her şeyi anlamıştı Birkaç kere bana Nikolas'ın peşini bırakmamı öğütledi Sanki onu ilgilendirirmiş gibi Nikolas'ın da söylediğine göre Onu da her şeyi Alice anlatmakla tehdit etmiş Teşekkür ederim Soracaklarım bu kadar Tanık savunmanın Bu aşamada tanığa hiçbir sorum yok O halde tanık olarak Pansiyonun yanındaki apartmanın kapıcısı Bronfeld'i dinleyebiliriz Tanık Bronfeld Mr. Bronfeld Bayan Lidlvoo'nun pansiyonunda kalan öğrencileri tanır mıydınız? Ee, tabii efendim hatta arkadaşlarına da O gün saat 5 ile 6.30 arası bayanın pansiyonuna girip çıkanları görecek durumda mıydınız Evet efendim bahçe kapısının önünde durmuş pipomu içiyordum ama saat 6'yı biraz geçe içeri girdim Nikolas Kastın binaya girişini gördünüz mü Evet efendim, evet. Saat beşi geçiyordu o sırada. Mr. Nicholas üniversite yönünden geldi ve binaya girdi. Çıktığını görmedi. Çok teşekkür ederim Mr. Bromfeld, bu kadar. Gördüğünüz gibi sayın jüri üyeleri... ...sanığın yalan söylediği böylece anlaşılmış oldu. Zira kendisi... ...saat beşte üniversiteden ayrıldıktan sonra... ...eve dönmediğini iddia ediyordu. Ama... ...eve girdiğini gören bir görgü tanığımız olabileceğini aklından geçirmemişti herhalde. Sayın yargıç, müvekkilimi savunabilmem için öğrenmem gereken bazı hususlar var. Mahkemeye yer ne kadar ara verilmesini öneriyorum? Savunmanın isteği kabul edilmiştir. Biliyordum Nicolas. Bana her şeyi anlatmadığını biliyordum Ama kendini zorla mahkum ettirmeye çalıştığının farkında mısın? Alice'in öğrenmesini istemiyordum Hep bunun için susuyordum Ama beni, sana yardım etmeye çalışan avukatını yanılttı Seni savunabilme imkanını elimden aldın Beni gerçekten cinayetle suçlayabileceklerini sanmıyordum Her şey çabucak anlaşılır, ben de kurtulurum diyordum Alice'i kaybetmemiş olacaktım Şimdi artık beni hiç bağışlamaz Ama işlerin ciddi olduğunu Sarpa sardığını anlayınca Benden bir şey gizlememeye karar verdin öyle mi? Umarım çok geç değildir Size her şeyi anlatacağım Mr. Mason Ho, Nihayet O gün Catlin'de Evet Söz savunmanın Buyurun Mr. Mason Mr. Bromfeld'i tanıklığa davet ediyorum. Tanık Bromfeld. Mr. Bromfeld... ...geçen duruşmadaki ifadenizde... ...saat beşi biraz geçe... Nicolas Kast'ın binaya girdiğini gördüğünüzü söylediniz. Evet efendim. Peki daha sonra? Miss Kathleen Booker'ın da... ...döndüğünü görmediniz mi? Ee, evet, gördüm efendim. Ama hiç söz etmemiştiniz bundan. Niçin? Çünkü Miss e görüp görmediğimi kimse sormamıştı Pekala, akla yakın bir cevap <gülüyor> Miss Catelyn kaçta döndü? Mr. Nicholas'tan 15-20 dakika sonra <gülüyor> Sessiz olalım, sessiz olalım Gürültü kesilmediği takdirde salonu boşalttırırım Evet, devam ediniz Mr. Mason Mr. Bronfeld'de bir sorum daha olacak ''Bakın Bronfeld, 15-20 dakika arayla önce Nikolas'ın, sonra da binaya girdiğini gördünüz. Peki ya daha sonra?'' E, saat e, ama Altıya doğru Miss Alice geldi Pansiyonda kalmamasına rağmen e, Sık sık nişanlısına geldiği için Onu da iyi tanırım Sonra ben oradan ayrılmadan da Mr. Rex'in okuldan döndüğünü gördüm e. Kolunda kitaplar vardı Ondan sonra da ben evime girdim Teşekkür ederim Sayın Yargıç Tanık olarak Miss Catelyn'in dinlenmesini istiyorum Tanık Catelyn Booker Böylece Nicholas'tan az sonra sizin de eve döndüğünüz anlaşıldı Miss Kathleen Doğruca kendi evinize mi çıktınız? Yoksa birinci katta yaşlı bayanın dairesine uğradınız mı? Mr. Mason gerçek şu Seminer sırasında Nicholas'la fısıldaşıp durduk Herkes bizi üniversitede bildiğine göre kimse aramazdı Onu eve dönüp buluşmak için kandırdım Nicholas'tan bir süre sonra kararlaştırdığımız gibi ben de döndüm O kendi dairesinde bekliyordu Bayan Littlewood'un ilişkimizi onaylamadığını bildiğimden... ...ayaklarımın ucuna basarak Nikolas'ın dairesine çıktı. Yani ikiniz cinayet sırasında Nikolas'ın dairesindeydiniz öyle mi? Evet. Üstelik bir ara patlamayı andıran bir ses de işittik. Ama silah sesi olabileceği aklımıza gelmedi. Derken Alice'in seslenişi ve kapıyı hızlı hızlı vuruşu geldi kulağımıza. Alice yukarı çıkıp bizim kapıyı çalacak diye ödü koptu Nikolas'ın. Bir şeyler dönüyordu O sırada evde ve beraber olduğumuzun anlaşılmasını istemiyorduk Susup dinledik Ortalık durulduktan sonra ben de kendi daireme indim Peki Nikolas'ın kapısı çalınmadı mı? Hayır çalınmadı Miss Kathleen Nikolas kol düğmesini size verdiğinde ısrar ediyor Bizi de bunun üzerinde küçük bir soruşturma yaptık Bir kere bulunan kol düğmesi bozuk değildi Bunu alıp kuyumcunuza götürdük o da düğmeyi kendisine tamir ettirdiğinizi söyledi bize Anlaşılan düğmeyi tamir ettirdikten sonra Henüz geri vermemiştiniz oh, Evet bana vermişti Oh Tanrım Birini sevdim diye başıma bu kadar dert geleceğini Nasıl bilebilirdim O kol düğmesinin cesedinin yanında bulunduğunu öğrenince Onu Nikolas'tan almış olduğumu saklamaya karar verdim Bu işe bulaşmak istemiyordum Yukarıda dairesinde buluştuğumuz zaman Nikolas onu tamir ettirip ettirmediğimi sordu Ben de ettirdim dedim Ama baktım yanımda yoktu bulamıyordum. Düşürmüş olacaktım Doğrusu onun nasıl olup da Bayan bunun mutfağında bulunduğuna Bir türlü akıl erdiremedim Bizden bir şey saklamaya kalkışmayın zararla çıkarsınız Bakın Sömestr tatilinde Nikolas'a yazmış olduğunuz Bir mektup geçti elimize Aynen şöyle bir paragraf var Bayan Littlewood'un Alice'e gevezelik etmesinden endişelenme İhtiyar kuşun gagasını kapatmak hiç de zor olmaz Evet Ne diyorsunuz buna? <gülüyor> Ben onu kastetmemiştim. Bayan Littlewoo'ya para vererek susmasını sağlamayı düşünmüştüm. Yemin ederim doğru söylüyorum. Mektupta bunu kastediyordum. Parası olduğu hiç aklımıza gelmedi. Ama Nicolas da ben de zengindik. Parayı görünce belki susar, her şeyi Alice e anlatmaktan vazgeçerdi. Size başka sorum yok, Miss Kathleen. Teşekkür ederim. Alice'in bir şey duyup duymaması umurumda bile değildi benim. Ama Nicolas, Alice öğrenecek olursa artık benimle buluşmasının imkansız olduğunu söyleyip duruyordu. Yalnız onun için saklıyordum ben de herkesten Beni bırakmasın diye Anlıyor musunuz Nikolas beni bırakmasın diye Tanrı salondan oh. çıkarım oh. Sayın jüri üyeleri Artık çözüm aşamasına gelmiş bulunuyoruz Elimizdeki ipuçlarını şöyle bir çekince Gevşek bir örgü parçası gibi her şey çözülecek Dikkat ettiyseniz Miss Kathleen yukarıda Nicholas'la birlikte onun dairesindeyken Kapının ve telefonun hiç çalmadığını söyledi Oysa Miss Alice Hay Bayan bunun kapısı önünde bulunuşunu Nasıl açıklamıştı Nikolas'ı aradım Evde yoktu Belki benim için bir not bırakmıştır diye Pansiyoncu bayanın kapısını çaldım Dememiş miydi Miss Alice Hay şu sırada mahkeme salonunda Bulunduğu için bu soruya cevap verebilir Sanıyorum Miss Hay Tanık yerine geçer misiniz? <Gülüyor> Anlaşılan aşıklar birbirlerine pek daldıkları için... ...kapıyı duymamış olacaklar. Çalınmış olsaydı duyarlardır Miss Sayın jüri, Alice hey başından beri Rex Baten'ı seviyordu. Ama Rex yoksuldu. Alice için bunun hiçbir önemi yoktu ama Gurullu Rex paraca yetersiz bir koca olmayı kabullenemezdi Ancak para ve mevki sahibi olduktan sonra Alice'in karşısına çıkabilirdi Alice ne dediyse onu ikna edemedi Rex'in parasız oluşu birleşmeleri için tek engeldi Bunun aksini iddia etmiyorum ki Mr. Mason Ama Tanrı'ya şükür bu engelde ortadan kalkmış bulunuyor Evet sizin sayenizde Miss Alice Ne demek istiyorsunuz? Acele etmeyin anlatıcıyım elbette Evet Tam o sırada zengin Nikolas Alice'e aşık oldu ve evlenme teklif etti Nikolas fena çocuk değildi Üstelik Rex de Alice'e hiç umut vermemişti Şu halde Nikolas'la nişanlanmasında Hiçbir sakınca yoktu Ama bir gün Bayan Little Wu nişanlısına Bu çok sevdiği kıza bir sır verdi Zengin olduğunu ve ölünce bütün parasını Rex'e bırakacağını söyledi ona Hayır Hiçbir şey söylememişti bana Söylemişti ve sizin de kafanız o andan itibaren başka bir biçimde çalışmaya başladı misalis <Gülüyor> Bayan Littlewood ölünce Rex zengin olacaktı Rex de Alice evlenmeyi parasız olduğu için reddetmemiş miydi? Karısını sıkıntı içinde yaşatan aciz bir erkek değil Güçlü, saygıdeğer, zengin olmak istiyordu zira <Gülüyor> Ama gel gelelim Bayan Littlewood'un hastalığı falan yoktu ve daha yıllarca yaşayabilirdi ama bir küçük kurşun her şeyi çözebilir kimse de Alice gibi cici bir kızdan kuşkulanmazdı. <gülüyor> rica ederim, rica ederim susunuz. Susunuz. Devam edin Mr. Mason. 7 Mayıs günü Rex'in en az 6'ya kadar okulda olacağını, Nicolas'la Caitlin'in de geç vakte kadar seminerleri olduğunu biliyordu. İşinden çıkıp da pansiyona doğru yürürken Çantasında küçük bir tabanca vardı Alice'in Ucuna susturucu takılmış bir tabanca Ya cesedin yanında bulduğun kol düğmesi? Ben de oraya geliyorum efendim Miss Alice yaşlı bayanın kapısının önünde Merdiven sağlığında bir şeyin parıldadığını gördü Bu yukarı çıkarken Catlin'in düşürdüğü altın kol düğmesiydi bunu alıp çantasına koydu. Belki de bir taşla iki kuş vurabilirdi. Kuşkuyu Nikolas'ın üzerine çekmek daha da iyi olurdu. Görgü tanığı Bronfeld, Rex'in Alice'den 15-20 dakika sonra geldiğini söyledi. Rex, Alice yaşlı bayanın kapısını çalarken bulmuştu. Alice hey 20 dakikadan beri bayan Littlewood'un zilini mi çalıyordu? ''Şüphesiz, hayır.'' Aslında cinayeti işledikten sonra dışarı çıkıp kapıyı çektiği an... ...merdivenlerden birinin çıkmakta olduğunu duydu. Eğilip baktı, bu Rex'ti. <gülüyor> Fevkalade Mr. Mason. Neden senaryo yazarlığı yapmayı düşünmüyorsunuz siz? Ben size bir soru sorayım. Yaşlı bayanla bir yandan konuşup... ...bir yandan onun ikram ettiği elmalı pastayı yerken... ...bir ara telefon çalmıştı. Hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorsunuz ama... ...cevap vermemeyi tercih ediyorsunuz. Hatta yaşlı bayan bir ara içeri geçip... ...telefona cevap vermiş... ...sonra yine yanınıza dönmüştü. Telefonda konuştuğu muhatabını birazdan tanık olarak dinleyeceğiz. Ama neden senaryonunuzu kesiyorsunuz? Ben yaşlı bayanı vurduktan sonra... ...kapıya çıkmış... ...ama Rex'in geldiğini görmüştüm. Burada kalmamış mıydık? Evet. İşte o zaman hemen geri dönüp... ...az önce çektiğiniz kapıyı çalmaya başladınız. Rex'le içeri girdiğinizde de... ...avucunuzda sakladığınız kol düğmesini... ...sanki orada bulmuş gibi yaptınız. Aniden eğilip... ...erden bir şey alıyormuş gibi yapmak... ...sonra da avucunu açıp göstermek... ...bu izlenimi rahatça uyandırabilir. Hiçbir somut deliyle dayanmıyorsunuz siz. Bakın Miss Alice... ...şu küçük tabanca nereden çıktı biliyor musunuz? Starlet Sokağı... ...33 numaradaki evinizde... ...yatak odanızdaki dolabın... ...en dibinde bir yerde bulduk bunu. Gelelim... ...tanığımıza. Kendisi çok yaşlı. Mahkemeye getirmek hiç de kolay olmadı. İzninizle... Sayın Yargıç Buyurun Bayan Streker Söyler misiniz bize Bayan Littlewood arkadaşınız mıydı Oho, Evet 40 yıldan beri Ama ikimiz de kocamıştık Birbirimizi eskisi gibi sık sık ziyaret edemiyorduk 7 Mayıs günü neredeydiniz Bayan Streker Evimde tabi Nerede olacaktım bu romatizmalı bacaklarla Peki evinize kimseyi davet ettiniz mi Ettim ya Riddlebu'ya telefon ettim Gel de biraz konuşalım bir çay içelim dedim Saat kaçtı acaba o sırada Hatırlıyor musunuz e, o, o kendisi söyledi Ne dedi e, Gelemem dedi Saat altı oldu artık geç dedi Başka ha, e, Bir de içeride bir konuğu varmış ona elmalı pasta ikram etmişmiş Aa, Alice adında çok cici bir kızmış konu Dertleşiyorlarmış Bayan Littleview'u kim öldürdü? Yazan Earl Stanley Gardner Çevirerek radyoya uygulayan Nuran Devres Yöneten Semih Sergen Efekt Cankut Ünal